Hoş geldin Acıvat. <gülüyor> Hangi rüzgar attı seni buralara? Program yapıyorsun ya Karagöz. Programcı ziyareti çok mühimdir de. Hoş geldin sefa getirdin. Keşke başka şeyler de getirseydin. Anlamadım. Diyorum ki programcı ziyaretinde böyle eli boş gelinir mi? İnsan bir tepsi baklava almaz mı? Üç beş bisküvi getirmez mi? Ama sen hep böyleydin. Zamanında da ben askerdeyken aynısını yapmıştın. Karagöz'üm nizamiyeden almazlar diye getirmemiştim. Askeriye bu, belli olmaz demiştim. Almayacak olan kim? Asker. Askerin almadığı gıda bile yine askere gider. Bilmiyor musun? Sen askerliği bedelli yaptın galiba. Doğru vallahi, bedelli çıkmıştı o dönem. Öyle halletiverdi işte. <gülüyor> Sen şimdi helikopterden helikopter atlamanın keyfini hiç yaşamamışsın der. Yok maalesef yaşayamadık. Ha, iki kilometreden göz hedefini ateş de etmemişsindir. Etmedik, Sen nasıl askerlik yaptım diye geziyorsun ki ortada o zaman? Öyle gezmiyorum zaten. Sorarlarsa söylüyoruz hepsi bu. Sen komando olarak yaptın galiba. Evet canım biz komandoyduk. Dağ taş bizim. Şu gördüğün kuşlar var ya... ...uçmak için bizden izin alıyorlardı o zaman... Allah Allah Ya bir keresinde dağdan aşağı yuvarlanırken şarjörü değiştirmedim diye komutandan bir ton fırça yedim sorma Yapma ya o kadar sıkı mı? Bildiğin gibi değil paraşüt atlayışları vardı mesela yere 3 metre kalana kadar paraşütün ipini çekmek yasak Neden? Yukarıda açarsan vurulma ihtimalin fazla yere 3 metre kala açıyoruz Allah korusun. Ölseniz filan. Yok. Ölmek yasaktı bizim zamanımızda. Ölürsen askerlik uzuyor. O yüzden herkes ölmemeye bakıyor. Bir ton cezası vardı yahu. Anladım. Çok zor geçti anlaşılan. Zor. İşte işkenceye dayanıklık testleri var misal. Hasbel kadar sana verdikleri bilgiyi unutmazsan geçmenin imkanı yok. Pedikür yapıyorlar insana. Bu nedir ki? Bana olmadı da ayak tırnaklarını çekmeye falan çalışıyorlarmış. He. Ee, neyse Karagöz'üm e, benim içim kalktı <gülüyor> ben de kalkayım hazır içimde kalkmışken Tamam hacivat yalnız şunu söylemeden geçemiyorum Bu anlattıklarımın hepsi bir tarafa bizi bir seyfettim vardı o köpükler ben durulardım Tabakların da kenarları hafif kırık olur elimi çok kestim öyle Hiçbiri o kadar koymadı da ondan çok çektim hacivat. İvat Tamam Karagöz'üm askerlik muhabbeti bitmez sen hayaller alemine daldın. Seninki hiç bitmez. Hadi kendine iyi bak. Dur dur. Bir gün hiç unutmam. Böyle nizamiyede oturuyoruz. Bizim alt devre geldi. Sonra dedim ki ben buna. Ne kadar sürçülisan ettikse affolun. Öyle demedim. Dur yav, hemen ne kesiyoruz. Efendim programımız burada bitti. Yazan Murak Tarık, Seslendirenler Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. <gülüyor>